Merhaba, Su Hakkın'a hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuray Yüce. Su Hakkın'da bu hafta adını vermeden bir kamu şirketinden bahsedeceğiz. Bu kamu şirketi su satıyor. Şirketin kendi web sitesinden bir takım bilgilere baktık. Oradan yola çıkarak e, biraz tarihiyle ilgili, nasıl başladığıyla ilgili konuşalım. Ondan sonra da e, devam ederiz. Evet, bu şirketin ya da kurumun diyelim pardon... E, Tarihi ta 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor. O zamanlar İstanbul'a içme suyu sağlamak amacıyla 2. Abdülhamit'in emriyle bir komisyon kurulmuş, bir proje yapılmış. Bu projeye göre 40 çeşme tesislerinin doğu kolu üzerinden ve Kemerburgaz'ın güney doğusundaki Kara Kemer ve Kavuk Kemer e, civarındaki menbaalar 20 adet maslakta toplanmaya başlanmış. Burada hemen bir not girelim. Maslak denilen hmm. şey ...su yolu üzerinde bulunan su hazneleri. Yani sürekli akan suyun e, toplandığı, toplandığı alanlar. Evet. alanlar. Hı hı. E, menbaalardan günlük 1200 metreküp debi elde edilmiş o dönem içerisinde. Yine tesis 4 sene içinde tamamlanıyor ve 1902'de hizmete açılıyor. O zamanlarda tabii bütün Osmanlı su tesislerinde... tesislerinde ...sular e, pişmiş kilden yapılan künk borular içinde e, şehre taşınıyormuş. Ancak bu yeni tesiste daha farklı, daha modern borular kullanılmış, font borular. Hatta sular bu borular içerisinden basınçla akıtılarak vanalarla şebekede manevra yapma imkanı bile sağlanmış. 20 maslakta toplanan su da İstanbul'un çeşitli yerlerindeki 133 sokak çeşmesine gönderiliyormuş. ...İstanbul'un çeşitli yerlerinde bulunan tarihi su kemerlerine de buradan su iletiliyormuş aynı Hı. zamanda. Şimdi o dönemde İstanbul'un nüfusu sadece bir milyon civarında. Zaman içerisinde tabii ki şehir büyüyor, nüfusun e, nüfus hızla artıyor. Bir milyondan on milyonlu e, sayılara ulaşılıyor. E, aynı zamanda büyüyen şehir ekolojik eşiklerini de zorlamaya başlıyor. Üstelik Sebil'ler de e, tahrip olmaya başlıyor. Bu kamu şirketi bu sepillerin ve diğer e, su altyapılarının iyileştirilmesine bütçe ayırmak yerine e, 1979 yılından itibaren suyu şişeleyerek satmaya başlıyor. Yine aynı tarihte yani 1979 e, yılında tesis anonim şirket yapısına e, kavuşuyor. İşte o günden günümüze İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştirak şirketi olarak bu e, ne diyelim kamu Şirketi mi? İşletmesi hayat buluyor. Evet. Şimdi biraz da şeyden bahsedelim. Şirket suyu nereden alıyor? Belgrad ormanlarından. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Belgrad ormanları kent için en stratejik su kaynağıymış. Yani dört asırdır Belgrad ormanlarından su çekiyoruz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Belgrad ormanları tabii çok daha büyükmüş. 13 bin hektarlık bir alanı kaplıyormuş. Şimdi ise bunun ancak yüzde 41'i günümüze kadar gelmiş. 5.442 hektara denk geliyor. Ee, tabii, Şu anda ise çok daha büyük bir yıkımdan tabii. karşı karşıya. Yani bu 3. Evet. Köprü, 3. Havalimanı, hatta Kanal, Kanal İstanbul, İstanbul evet. gibi projelerden bu Belgrad ormanları ciddi bir miktarda etkilenecek. Evet. Sadece iki projenin e, yani üçüncü havalimanı ve üçüncü köprünün e, etkisi bu alan için e, 8715 hektarlık ormanı. Belki de iki Belgrad, i̇ki Belgrad ormanına, ormanına eşdeğer evet, bir şekilde evet. tahrip edecek. Evet. Bu iki projede hayata geçerse geçtiğinde hatta İstanbul'un yüzde dörtlük ormanı doğrudan yok olmuş olacak. Ama tabii bir de şey var bu projeler tamamlandığı zaman trafik yoğunluğu, kentleşme, göç artacak. Ve çok daha büyük bir alan dolaylı olarak olumsuz şekilde etkilenecek ve ormanlarda aşama aşama daha yavaş ama sistematik bir şekilde yok olmuş olacak. Ki ormanların yok olması aslında su varlıkların da yok olması. Ha, yani evet. Buna da dikkat çekmek lazım. Hı hı. Şimdi bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan bu su şirketi e, Suyu nasıl satıyor diye bakmak istedik İstanbul'un Bergat ormanlarından çıkan su Plastik bardaklar, karton kutu, cam şişe, damacana ve pet şişelerde ambalaj olarak satılıyor Bu su aynı zamanda çelik tankerlerle taşınarak Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel işletmelere, okullara ve fabrikalara, otellere de satılıyor. Evet. Ama Bunlar satılış biçimleri. Bir de şirketin hedeflerine yine kendi sitesinden bakarak biraz inceleme imkanımız oldu. Şöyle diyorlar. Emin ve cesur adımlarla temiz ve sağlıklı su üretip müşteri talepleri doğrultusunda hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hiç vatandaş dememişler. Müşteri, evet, müşteri yani direkt diye geçiyor. Müşteri diye geçiyor. Gıda güvenliği açısından olabilecek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeler oluşmadan tedbirlerini almak diyorlar. Ancak Güzel, <gülüyor> Evet, 2012 yılında bir damacana sularında bir skandal patlak vermişti ve bu şirketin adı da geçmişti. Birazdan bu konuya zaten döneceğiz. Hı hı. Onun dışında daha birkaç tane daha var ama hepsini okumayalım. Kalitemizi sürekli artırarak dünya markası olmak... Demişler Bu şirketin yani, hedefleri arasında sıralanıyor Evet Ve İstanbul'un e, su havzalarından sayılan Belgrad ormanındaki suyu e, şişeleyip satan bir şirketin e, şeyi hedefi. Hedefleri Yani İstanbul'da e, e, su hı. krizi var Ya da İstanbul'da su kalitesi yeterince sağlandı mı hı hı. Da dünya bir açılı Yeterince suyumuz diyorsunuz. var mı yani bir evet. de o var Kuraklığın ortasındayız bir başka evet. vurgu daha yapmak lazım. Yani su nasıl bir marka olur? Suyu evet. insanlar üretmiyor. Doğal. Evet. Doğanın içerisinde kendiliğinden oluşuyor. Ve siz onu üretmiyorsunuz ama marka değeri kazandırmaya çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz suya? Evet. Demek ki. Ne katıyorsunuz? Ne yani? katıyorsunuz? Katan ya da ne şey, plastik şişeler ayırıyorsunuz yani. sudan? Evet. Yani bir de şey var. E, kamuya hizmet etmesi, yani hizmetin hedefinde kamu olmalı. Hı hı. Kâr etmek değil. Ee, şeye bakıyorsunuz, hani bu şirket parası olan müşteriye hangi ülkeden olursa olsun, hangi şehirden olursa olsun, ne amaçla almayı düşünürse düşünsün suyu, ne kadar isterse istesin su satmayı hedefliyor. Başka evet, bir şey değil. Dünya markası böyle olur çünkü. Evet. Hı hı. Yani bundan başka bir şey yok. Ee, şeye de baktık tabi web sitesini incelerken doğanın ve halkın suyunu alıyor şirket ve bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor cebini de dolduruyor. Ancak halka ve doğaya geri ne veriyor? Hı hı. Yani bu moda kavramları işin içine katarak soracak olursak. Sosyal sorumluluk sana, evet, adına ne yapıyor? ne yapıyor diye baktık yani. Şimdi bakın sosyal sorumluluk çalışmaları ve projeler olarak... Projeler kapsamında bu kamu şirketi neler yapıyor? Ee, kendi web sitelerinden devam edelim. Halk ziyaretleri başlığı. Evet. Suyun kaynaktan bardağa kadar olan serüveninin öğrenilmesi ve halkımızın su hakkındaki bilgi birikimine katkıda bulmak amacıyla tesislerimiz ziyarete açık tutulmaktadır diyorlar. Evet. Halkımıza ziyaret esnasında görsel olarak üretim aşaması izlettirilmekle beraber su hakkında bilmesi gerekenler de anlatılmaktadır. Bir kamu kurumu olarak su kalitesi bakımından lider olmakla birlikte insanlarımızı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek suretiyle sektörde sosyal sorumluluk liderliğinde yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktadır." diyor. Evet, yani ben hiç böyle bir sosyal sorumluluk projesi görmedim başka bir yerde. Kendi şirketlerinin işleyişini anlatıyorlar, reklamını yapıyorlar, ondan sonra da sosyal sorumluluk kapsamını almış oluyorlar. Böyle bir şey hmm. e, hiç yani. Tanık olmadık. Bu... Evet. <gülüyor> Allah razı olsun. Reklamınızı yaptığınız için diyoruz. İkinci yaptıkları işe ilişkin bir şeyler söyleyelim. Tanker su dağıtım hizmeti yaptıklarını evet. söylüyorlar. Bunda ise bunu sosyal e, işte sorumluluk projeleri kapsamında e, ifade ediyorlar. Altyapı su şebeke tesisi bulunmayan gece kondu bölgelerine askeri hmm. birliklere, hastane ve okullara 52, ta, 52 tane e, tanker filosu, filosu ile su taşıyorlar. Hı hı, e, su taşıyorlar. E, ayrıca Hızır acil görevi olarak yangınlara müdahale etmek, deprem ve doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin su ihtiyaçlarını karşılamak gibi farklı misyonları vardır deniliyor. Evet, tabii şey de eklemek lazım hani tankerlerle su taşımak hem çok maliyetli bir iş hem evet. çok enerji harcayan bir iş hem de İnsanların suya erişimini oldukça kısıtlayan bir şey. Yani normalde orada şebeke suyu olması lazım. Yani acil durumlar için uygulanabilir bir Tabii. yöntem Tabii. olabilir. Ama evet. şimdi ilk e, cümlenin başı altyapı su şebeke tesisi bulunmayan gece kondu bölgelerinde diye başlıyor. Hı hı. Yani aslında yapılması kamusal hizmet alanında mutlaka götürülmesi hı hı. gereken bir hizmet. Şebeke hakkı. suyunun, evet, e, şebekelerin döşenmesi ve su e, iletilmesi. Şimdi buna ilişkin olarak Birleşmiş Milletler'in 15 no'lu genel yorumunda e, suya erişimi... Bir takım kriterleri var. E, bir Hı. takım kriterleri var, bir de devletin sorumluluğuna verilmiş durumda. Hı. Şimdi onlardan... E, biri e, erişebilirlik. Erişebilirliğin içerisinde suya erişebilirliğin içerisinde fiziki erişebilirlik tanımlanmış. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü kriterlerini belirlemiş. Ne diyor Dünya Sağlık Örgütü? Mekansal açıdan bir kilometreden, zamansal açıdan 30 dakikadan fazla sürüyorsa suya erişim, erişebilirlik söz konusu değildir. Evet. Tamam evet. burada geçerli bu yani. E, 100 metre ve 5 dakika içinde ulaşılıyorsa... Orta düzeyde evin içinde ve birçok musluktan akılıyorsa Hı -hı. optimum. Şimdi tankerden bir suya e, suyun mahalleye geldiğini düşünün. Büyük ihtimalle 100 metre yürüyecekler insanlar merkezi bir yerde duruyordur tanker. Ve 5 dakikadan fazla süre bile harcayabilirler. Yani aslında orta düzeyde bir erişebilirlikten bahsediyoruz. Oysa Ama o gelmese hiç erişilebilirlik yok yani. Evet bir de o yanı var. Hı -hı. E, oysa e, suyu... Her ee, musluktan, Hı -hı. evde birden fazla musluktan akması devletin sorumluluğu altında Hı -hı. ve sosyal bir devlet bunu yapmak, zorunda, yapmak yani. zorunda. Bu tankerle taşıma meselesi bu anlamıyla sosyal Hı -hı. sorumluluk projesi falan değil. Aslında eksik, eksik. yapılan bir işin Hı -hı. kapatılmaya çalışması. Başka bir şey değil. Bir ara versek iyi olacak. Daha sonra devam edeceğiz programımıza. Şimdi Okan Murat Öztürk'ten Dereler Buzbağlı diye dinliyoruz. Bilmem yar da beni sever mi Turna Seni beni Yaradan'ın aşkına ben kurban Söyle karabaharına Gele göresim geldi, göresim geldi Evet su hakkında İstanbul'a su satan ve dünyanın pek çok yerine de su satan bir kamu şirketinde şirketiyle ilgili programımızı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu kadar çok ülkeye de ihraç ediliyor. Nedir bu suyun özelliği çok mu matah bir su diye bakacak olursak bunun bir kaynak suyu olduğunu söylememiz gerekiyor öncelikle. Yani 500 ile 3000 metre arasında yerin altından kendi kendine çıkıyor bu su. Bunun için bir sondaj işlemine tabi tutulması gerekmiyor. Bu suyun sertliği 4.5 Fransız sertliğinde yani çok yumuşak bir su. Su sertliğinde altı düzey var, ondan birazcık bahsetmek lazım. Çok yumuşak, yumuşak, orta sert, oldukça sert, sert ve çok sert olmak üzere. Bu su da işte en alt düzeyde, yumuşak su. Türkiye'nin zaten damak tadına da uygun ama içerik açısından zengin olmayan bir su. Çünkü suyun içindeki bir takım iyonlar suyu zenginleştiriyor. Bunlar da işte özellikle kalsiyum ve magnezyum iyonları suda sertliğe neden olanlar. Bu iyonlar az ise su yumuşak, yumuşak oluyor. oluyor. Çoksa da sert oluyor. Hı -hı. Kalsiyum kemik gelişimini sağlıyor. Magnezyum ise kalp krizini önleyen bir özelliği var. İnsanları sakinleştiriyor aynı zamanda. Ee, bizim içtiğimiz yumuşak su. Yani bunlardan Hı -hı. büyük ölçüde mahrum evet. bırakılmış e, sular, arındırılmış sular diyelim daha doğrusu. Sürekli biz çocuklara söyleriz ya hani süt iç... Derisi, kalsiyum, kalsiyum açısından e, aslında e, suyun 1 litresinde kalsiyum oranı %3. Hani 6 sertlikte olsa bizim içtiğimiz yumuşak olduğu için %3. 6 sertlikte olsa bu oran %23'lere, %24'lere kadar çıkıyor. Hmm. Hatta Avrupa ülkelerinde yumuşak suların üzerinde çocuklar ve yaşlıların içmesi için uygun değildir ibareleri de yazıyor. yazıyor. Evet. Şimdi demek ki fakir bir su içiyoruz biz yani oradan evet. buradan o ortaya çıkıyor. Hadi Şunu fakir. söyleyeyim ambalajlı. Ambalajlı sular şey tabii. Hı -hı. Peki su. tamam fakir temiz mi acaba ona baktığınız zaman hemen şeyi hatırlayalım. 2012 yazında programın başında da belirttiğimiz gibi damacanın sularında büyük bir skandal patlak vermişti. Temmuz ayında Deşifre adlı bir televizyon programıyla rastgele seçilip incelenen 55 damacana suyunun örneğinde 41'inde koliform bakterileri bulunduğu ortaya çıkmıştı. Sağlık Bakanlığı da skandalın ardından öyle dişe dokunur herhangi bir önlem almadı. Skandalın devamında Gıda Güvenliği Hareketi yetkilileri bir rapor hazırladılar. Ambalajlı su raporu Ocak ayında 2013'te kamuoyu ile paylaşıldı. ...rapora konu olan 256 su markasının %97'sinin ne ulusal ne de uluslararası standartlara uymadığı ortaya çıktı. E, şunu e, vurgulayalım. E, 2012 yılındaki Damacana su krizinde belirttiğimiz marka yer almıyordu. Ama ondan sonra Gıda Güvenliği Hareketi'nin yaptığı bir araştırmada yani standartlar açısından, Hı. E, değil de standartlar evet, açısından yaptığı Hı. araştırma içerisinde bahsettiğimiz... Ee, ...şirketin suları yer alıyor. Evet. İncelenen sularda... ...30 civarında kimyasal kirletici bulunmuş. Ambalajlı sular, akrilamit, civa, nitrat gibi... ...aslında içerik bakımından... ...Türk Standartları Enstitüsü... ...Dünya Sağlık Örgütü... Ve ...Çevre Koruma Ajansı'nın belirlediği standartların... ...çok üstünde çıkmış. Bu sularda izin verilen sınırın... ...100 katı kanserojen madde de var... Buna rağmen Sağlık Bakanlığı bussuların pazarlanması göz yumuyor deniliyordu raporda. Evet, e, hatta e, gıda güvenliği hareketi raporu yayınlayınca Sağlık Bakanlığı bunu akıl dışı olmakla e, suçlayan zehir zembelik bir basın açıklaması evet. yapmıştı. Ama şunu söyleyelim, e, gıda güvenliği hareketi bu raporu hazırlarken kendi analizlerini yaptırmak istemiş. Evet. Ama çok maliyetli olduğu için e, buna kaynak bulamamış e, Sağlık Bakanlığından. Ücretsiz analiz talep etmiş, reddetmişler. E, ulaşabilecekleri tek veri Sağlık Bakanlığı'nın mevzuat gereği yaptığı periyodik analizler olmuş. E, hatta iletişime geçtikleri firmanın çoğu kendi raporlarını paylaşmamış. paylaşmamışlar. Evet. Eksik kalan bilgilerin tamamlanması için Sağlık Bakanlığı'na bilgi edimli e, hakkından yola çıkarak müracatta bulunmuşlar. E, orada aldıkları yanıt da çok ilginçti. Su firmalarına ait ruhsat-ı haiz analiz sertifikaları ticari firmalar bakımından faaliyetlerine ilişkin ticari sır mahiyetindedir. Dolayısıyla da yetkilendirilmemiş kimselerin öğrenmesinde kamusal bir menfaat görülmemektedir. Evet. Dediyorum demişler. Yani. Ve bunun üzerine Gıda Güvenlik Hareketi hangi raporları almış? Sağlık Bakanlığı'nın verilerini almış. Evet. Yani Sağlık Bakanlığı personelince alınmış numunelerden elde edilen veriler ve analizleri almışlar. Ve akıl onun, dışı ise eğer bu rapor yani Sağlık Bakanlığı'nın evet, kendisi akıl dışı. Diğer standartlarla karşılaştırmışlar. Evet. Yine Gıda Güvenliği Hareketi bu raporda e, bu programa konu olan kamu şirketiyle ilgili bir başka konuya daha yer ver, vermişti. Bu şirketin tesislerinde... Kendi markasının yanı sıra başka markalarında doldurulduğu tespit ediliyor. Burada ilginç olan hani bakanlığın teşhir ettiği bu aynı kaynaktan dolan sulardan birisi kirli çıkarken diğeri teşhir listesinde yer almıyor. Mesela hı hı. öyle evet. durumlar var. Ya da fazla dolum yaptığına ilişkin e, verileri de tespit etmişler. Yani evet. Salk Bakanlığı e, bir su e, kaynağından e, ne kadar dolum yapılacağını e, izne izinden veriyor hı hı. Daha fazla doyum, dolum yaptıklarını Yani fason dolum yaptığına ilişkin Tespitlerde yapılmış Durumda bu şirket hakkında Evet yani bu tam bir ticari işletmenin yapacağı bir davranış Aslında zaten bu şirket Vatandaşa hizmet etmeyi amaçlamıyor Olsaydı kuraklık zamanında İstanbul içinde yaşayan vatandaşa Su vermeyi düşünürdü önce Oysa şirketin Türkiye'de tam 25 ilde Satış temsilciliği var ve e, hani şey demeyin İstanbul'a yetmezken neden başka illere su satıyor diye onu bırakın başka ülkelere de su satılıyor. İstanbul'da şu anda baraj su seviyesi barajların su seviyesi yüzde 27'i gördü pardon 22'i gördü daha da aşağıya iniyor. Bu oran geçen seneki zaman yani aynı zamanlardaki oranın üçte biri civarında. Hı hı. Buna rağmen İstanbul'un suyu bırakın başka illeri 42 ülkeye ihraç ediyor. Evet. Yani bunu tek tek eee yani saymayalım, saymayalım <gülüyor> sonuç itibariyle 6 kıta diyelim. Amerika Birleşik Devletleri var içerisinde. Almanya, Malezya var, Singapur var. İngiltere, Hollanda, böyle e, 42 tane ülkeye e, suyu satar durumdalar. Eee bu ülkelerin e, suya ihtiyacı var mı diye soracak olursak... ...yani Hı. bir dayanışma Hı. amacıyla yapılan e, bir eylem gerçekleşmiyor burada. Dünya markası olan bir suyu e, alabilecek parası olanlara satıyorlar. satıyorlar. Yani, yani evet. buradaki amaç insani bir dayanışma değil. Tabii burada tek bir bu şirket satmıyor... Evet. E, suları çok sayıda şirket var özel şirket var Hı -hı. E, ama bunu ağırlıklı olarak yer vermemizin nedeni bu kamusal bir Bu kamu şirket şirketi evet. evet ona rağmen bu şekilde davranıyor. Öte yandan iki şehir öteden 185 kilometre uzaklıktan Melen çayından Düzce'nin su hakkını gasp edip su getiriyorlar. Ergenenin suyunu çekiyorlar falan e, bunların tabii hiçbir önemi yok önemli olan para kazanmak. Kamu şirketinde. Çünkü bu evet. karlı bir sektör. Evet. Türkiye'de su pazarı e, hacmi yaklaşık on buçuk milyar litreye ulaşıyor. Dünyada en hızlı büyüyen sektörlerin başında geliyor. Türkiye'de çok önemli bir yere sahip. E, ambalajlı su sektöründe son on yılda Çin ve Endonezya'dan sonra dünyada en hızlı büyüyen üçüncü ülke Türkiye. Evet. E, 2013 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 323 adet ruhsatlı ambalajlı su markası bulunuyor. Bunun 250 e, 50 adedi kaynak suyu, 59 adedi doğal mineralli su ve 14 adedi de içme suyu ruhsatına sahip. Evet. Yine Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Brezilya, Almanya, Meksika gibi ülkelerin ardından en büyük sekizinci ambalajlı su üreten ülke konumunda. Ee, bu kamu şirketinin genel müdürü Türkiye'nin su kaynaklarının zengin olduğunu söylemiş ve bu alanda ihracatın artması gerektiğini, diğer firmaları da ihracata teşvik ettiklerini belirtmiş. Su pazarının Türkiye'de dört milyarlık ciro hacmi olduğunu söylüyor ve Türkiye'de kişi başına düşen su tüketiminin, Avrupa ortalamasının altında olmadığını da gururla ifade etmiş. Türkiye'nin su markaları arasında en çok ihracat yapan marka olduklarını da söylemiş ve şöyle demiş. 2005'ten beri su sektörünün yıllık ihracat artışı, artış hızı dolar üzerinden %20 oldu. Bu rakamlarda artış devam ederse 2023'te Türkiye'nin su ihracatının 300 milyon dolara ulaşacağını söyleyebiliriz demiş. Evet. Şimdi biz bir e, zamandan beri iklim değişikliğine bağlı kuraklık ee, önemli bir etken ama işte e, ekolojik sınırlarını aşan e, hormonlu bir şehirde yaşamamız, <gülüyor> o, yaşıyor olmaması bir başka neden. Su sıkıntısı yaşamaya başladık. Evet. Su kesintileri yapılıyor. Yaygama bir biçimde evet. yapılıyor Bizde her gün kesiliyor. Şişede evet. oturuyorum. Uzun saatler sürüyor ee, ve bu açıklamalarda şu yer alıyor. Ee, basınç ye yeterli, yeterli basınç değilmiş. olmaması nedeniyle su kesintisi yapıldı deniyor. Bunun Türkçe'si Su yok. su yok. evet, Su yok. Evet. Ve önümüzdeki dönem içerisinde bu krizi, susuzluk krizi daha da artacak. Neden artacak? Az önce sen de söyledin. Barajların doğruluk oranları yüzde 22.18'lerde. Evet. Değil mi? Evet. Ee, İstanbul yaklaşık günde 2.5 milyon metreküp normal zamanlarda su tüketiyor. Ee, yaz aylarında bu daha da artıyor. 2.7 milyon evet. metre küp. Melen ve Yeşilçay'dan gelen maksimum suyu biliyoruz. Günde 800 bin hı. metre küp. Yani bir su krizi kapıda. Evet. Yani ee, çok yakında yani. Çok yakında hı. ve çok ciddi bir boyutta. Buna rağmen var olan su varlıkları satılıyor. Hı hı. Bu da erişebilirliği, suya erişebilirliği engelleyen bir durum. Çünkü Hı. az önce fiziki erişebilirlikten bahsetmiştik. Şimdi ekonomik erişebilirlikten Hı. bahsetmek gerekiyor. Su akmadığında musluktan biz gündelik ihtiyaçlarımızı karşılamak için sebze yıkamak, temizlik yapmak, yüzümüzü yıkamak. kullanıyoruz abi. Evet. Tam ajanadan gelen su. çok büyük bir maliyet oluşturacak bütçemizde. Buna ilişkin olarak da Örneğin Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı'nın bir şeyi var kriteri var eğer su masrafları hane halkının giderlerinin yüzde ikisini geçiyorsa çok masraflı hı hı. fakirler için yoksullar için ise bu oran yüzde 1.25'e kadar, kadar iniyor geriliyor evet. ve biz bir dönem sonra buna mahkum kalacağız yani kalıyoruz bile aslında şu evet. anda gerçekten geçen hafta ben almak zorunda kaldım evet aynen <gülüyor> elimi yüzümü yıkamak için evet yani e, İstanbul'daki susuzluk problemi bir kriz haline almaya başladı. Ve bunun çözümü kesinlikle kamu şirketlerinin bizim suyumuzu satması değil. O net. Biz e, musluklardan içilebilecek ve e, hani gerçekten temiz ve içilebilir kalitede tatlı bir e, su almak istiyoruz. 500 kat para ödemek istemiyoruz aynı suya pet şişeler içerisinde. Bir de evet. şey demek lazım yani susu, su ya da kuraklık. İkisinde bıyıkların kesilmesi ya da <gülüyor> ABC planlarının kasada saklı olması içimizi ferahlatmıyor. Evet. Acilen çözüm. Evet. Su hakkında bu haftalık kadar gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. <gülüyor>